421 numaralı konu Halit bin Velid'in kahramanlıkları Hazreti Halit'in Mut gününde 9 kılıcı kırması Evet Halit bin Velid şöyle anlatıyor Mut gününde elimde 9 kılıç parçalandı elimde sadece Yemen'de imal edilmiş enli bir kılıç kalmıştı